13 Ocak 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Wal-Asr. Innal insan ala fi husur. Inna lazina amalun ve amel ustalihat ve ta'wasalih hakim ve ta'wasalih salim. Subhanallah lazim. Alhamdulillahirabbil amin. Evet bu hafta Tedbirat-ı İlahiye adlı eserimizin Ard-ı eserimizin birinci cildinin sonlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta hikmetlere ait firaset ve şerri firaseti işlemiştik. Şimdi konu başlığımız hikmetlere ait ve şerri firaseti karşılaştırılması Bu 8. bölümde anlatmak istediklerimiz hakkında bizim için beyanı gerektiren bir şey daha kaldı ki o da hikmetlere ait firasette bahsedilen hallerin şerri firasete tatbik edilmesi ve bunların iki nüshada karşılaştırılmak suretiyle tespitidir. Hemen bir kısaca özet yapalım, hatırlatalım. Hikmetlere ait firaset ne demiştik? kişinin? Ee, dış görünüşünden, gözünden, kaşından, saçından, renginden, saç renginden, elinden, ağzından, burnundan e, Bu renk ve şekle göre ahlakı hakkında bilgi şekil edinmek Şekil şemalinden bilgi edinmek Bu firaset, bu hikmetlere ait firaset Şerri firaset ise Allah tarafından kişinin e, durumu, ahlali ve ahlakı hakkında Allah'tan alınan bilgi üzere bu bilgiye sahip olarak bu ferasete edilmek demektir. Şimdi bunu iki müsaade karşılaştırmak suretiyle tespit ediliyor. Ve beyanı budur ki birisi çıkıp sizin indinizde karşılaştırma usulü vardır. Bundan dolayı hikmetlere ait ferasete bahsettiğiniz kızılın ve mavinin ve burnun büyük oluşunu ve gözün sürmesinin itidalde oluşunun şerif ferasetteki hazır ve karşılığı nerededir? diyebilir. Biz cevaben deriz ki sen bir Arif'e layık olan soruyu sordun. Ve inşallah teala biz senin sorunu sana kolaylıkla özünden anlatırız. Ve o da budur ki biz hikmetlere ait firasete baktık. Onun erbabını ve onu söyleyenlerin ve o firasete göre kati hüküm verenleri, ifrat ve tefritten ibaret olan iki tarafa ve iktidanden ibaret olan vasata dönük olduklarını gördük. Vasat, orta yola dönük olduklarını gördük. Ve onlar eşyayı zemmedilmişler ve övülmüşler olarak kısımlara ayırıp, bir kısmı zemmedilmiş, yenilmiş, bir kısmı övülmüş diye kısımlara ayırıp, Vasatta onların hepsini hayır ve övülmüş saydılar. Ve vasatın iki tarafındakileri zemmedilmiş ve şer kıldılar da pek beyaz ve pek kızıl ve mavi hakkında zemmedilmişlik kısmından yukarıda işittiğim şeyi söylediler ki o övülmüş değildir. Ve aynı şekilde pek siyah ve pek kudretten sürmeli göz ve burnun ince olması bunun hepsi cidden zemmedilmiştir. Ve iki tarafın birisine tam bir meyille meyletmeyip onların arasında itidalde olan hikmetlere ait firasette daha önce bahsi geçtiği üzere övülmüştür. Yani gözün siyaha meyilli kestane renginde olması ve kudretten olan sürmesinin pek şiddetli olmaması ve burnun ne ince ve ne de kalın olmaması övülmüştür, orta yol olarak görülmüştür ne zaman ki biz hikmetlere ait firaset ehlinin bu eşyayı bu değer ve derece üzerine yani ifrat ve tefrit ve itidal üzere sınırladıklarını ve kısa kestiklerini gördük bu suret aleminde güzellik ve çirkinliğin nerede gözüktüğüne baktık bu bakış neticesinde dedik ki güzellik ve çirkinlik ancak şeriata gören bir vücuttur. Evet, güzelliği, çirkinliği bize belirleyen ne olmuş oluyor? Şeriat. Sınırlarını belirleyen şeriat. Ve vücudun hakikatinde güzellik ve çirkinlik yoktur. Çünkü güzellik ve çirkinlik sıfatları kesif vücutların gerekleridir. Ve vücutlar ise müstakil olmayıp izafi olduklarından Onlardan açığa çıkan sıfatlar da yokluksal işlerdendir. Ve suret alemi teklif alemidir. Bu suret alemi, şehadet alemi teklif alemidir. Bundan dolayı insan suretinden açığa çıkan fiillerden şeriatın güzel dediği güzeldir. Ve çirkin dediği çirkindir. Demek ki güzel diye, çirkin diye, iyi diye, kötü diye ayırım nereden kaynaklanmış oluyor? Evet. allah Teala'nın bize göndermiş olduğu şeriat'tan kaynaklanıyor. Evet. Allah indinde olması gereken olduğu şekilde oluyor. Orada bir güzel çirkin ayırı zaten yok. Her ne şekilde olması gerekiyorsa o olan oluyor. Böyle olunca güzellik ve çirkinlik şeriata göre mevcut olmuş olur. Ni takim Cenabı Şeyh-i Ekber bu manayı teyit edici olarak Füsus'ül Hikem'de Yunus hasında şöyle buyurur. Şeriatın zemmettiği şeyin dışında zemmedilmiş yoktur. Şeriatın kınadığı bir şeyin dışında kınanmış bir şey yoktur. Çünkü şeriatın zemmetmesi hikmetten dolayıdır ki Allah bilir yahut Allah'ın bildirdiği kimse bilir. Evet bir işi şeriat zemmetmiş kötü görmüşse yani Allahü Teala şeriatı ile bildirerek zemmetmişse o şeyi kötü olarak etenemişse bunda bir hikmet vardır. Hikmette binaen allah Teala bu şekilde bize bildirdiği şeriat ile bunu zemmetmiştir. Bunu diyor Tabii ki bunun hikmetini Allah bilir ve ancak Allah'ın bildirdiği Ehl Ehlullah'tan kime bildirdiği Allahu teala bu hikmeti onlar bilebilir. Şimdi madem ki güzellik ve çirkinlik ancak şeriatın çizdiği daireye göredir, o halde şeriatın tayin ettiği kaideler bizim için mevcut bir delil olur. Ve şeriat insanın fiillerinin ifrat ve tefridini zemmedilmiş ve itidalini övülmüş olarak göstermiş olduğundan, biz insanın zahirine bağlanan fiiller üzerine şeriatın verdiği bu hükmü batına bağlanan şerri firaset ile karşılaştırarak ve tatbik ederek iki tarafı yani ifrat ve tefriti ve vasatı yani itidali nasıl topladığımıza bakarız. Ve şerri firasette bu iki tarafı yani ifrat ve tefriti zemmedilmiş ve itidal mahalli olan vasatı da övülmüş yapmaya kastederiz de deriz ki insan salt batini olmaktan soyutlanmış değildir. O da bizim indimizde hal ve fiil olarak sadece tevhid ile söyleyici olandır. Batın. işin batını kısmı. O da bizim indimizde hal ve fiil olarak, olarak sadece tevhid ile söyleyici olandır. Yani bizzat hakikatini yaşayıp tadarak vahdeti vücudu idrak etmiş olup bütün fiillerinde bu tada göre hareket eden kimsedir ki ilahi cezbelenmişlerdendir. Bakın şimdi bu da doğru değil. Yani işin sadece batınına bakıp hakikat cihetiyle bakıp da o cihetten her şeyi ona göre değerlendirmeye kalkarsa kişi ne yapıyor bu sefer? cezbe cezbeyle cezbelenmiş oluyor. Ve bu hal şeriat hükümlerinin devre dışı kalmasına sebep olur. Haki tamamen meselelere hakikat cihetinden bakmaya kalkarsa kişi o zaman Şeriat hükümleri devre dışı kalır. Şeriat ikiliktir. Daha önceki sohbetlerimizde dedik. Şeriat ikiliği gerektirir. Allah var ve yarattığı varlıklar var. Ama hakikat cihetinden baktığımızda sadece Allah var. Bu hakikati görüyoruz. İşte bunun içindir ki Muhdin i̇bn Arabi Hazretleri ve Ehlullah'ın seçkinleri demiştir ki bu hakikat kişinin ancak sınırında yaşayabileceği hakikattir. Bu alemde Şehadet aleminde yaşarken şeriatın hükümleri bizi bağlayıcıdır. Hakikati ne kadar vakıf olursak olalım şeriatın emretmiş olduğu hükümler ile güzel diye, çirkin diye, iyi kötü diye, haram, helal diye ayırımı yapıp buna göre muamele yapmak zorundayız. Bunları mutlaka, çünkü şeriat bunu gerektiriyor. İkilik alemi çünkü. Şehadet alemi, ikilik alemi. Teklif alemi. Teklif var. Allah-u Teala bize teklifte bulunmuş oluyor. Kulluk teklifi. Onun için Buna uymak zorundayız. Eğer ki tamamen işin batınına bakacak olursak ne yapıyor? İlahi cezbe kişiyi kaplamış olur bu hakikatten dolayı ve şeriatın hükümleri devre dışı kalma tehlikesine düşer. Kişi tamamen hakikat cihetinden bakarsa meselelere o zaman şeriatın hükümlerini devre dışı bırakmaya kalkar. Allah muhafaza o zaman haddi aşmış olur. edep sınırlarını ihlal etmiş olur. Şeriatı hiçe saymış olur. Böyle bir şey yok. Allah bizden bunu istemiyor. Şeriatın hükümlerini yerine getirmemizi istiyor. Çünkü şeriat ikilik yaşantısı üzerine dayanmaktadır. Oysa sadece tevhidi söyleyici olan kimselerin bakışında ikilik kalmamıştır. Evet bu tevhid hakikatine erenin bakışında ikilik kalmaz. Tevhidi görür, idrak eder. İkiliği kaldırır ortadan sadece o var. Söz olarak ve ilim olarak vahdeti vücudu idrak etmiş olanların bu bahiste yeri yoktur. Ve biz deriz ki sırf batıni olup şeriatı devre dışı bırakmak çukuruna düşmek bizden uzaktır. Biz bu yolun yolcusu değiliz. Allah bizi bundan bu, yol, bu çukura düşmekten muhafaza eylesin. Çünkü din kaidelerinden bir kaideyi yıkan her bir şey mutlak bir şekilde zemmedilmiştir. Allah Teala bizi ve sizi bu çukura düşmekten korusun. Çünkü bu his ve şehadet alemi teklif ve ameller yurdudur. Veyahut insan sırf zahiri olmaktan soyutlanmayıp varlık gösterme ve teşbihe sebep olma yönünden söz söyler. Yani hakkı suretle kayıtlar ve sınırlar. İşte bu da sırf batini olmak gibi şeriat tarafından zemmedilmiş şeylere katılmıştır. Bu iki halden ilki sırf tenzih ve ikincisi sırf teşbih olmakla ikisi de şeriata göre zemmedilmiştir. Sırf ten tenzih de zemmedilmiş, sırf teşbih de zemmedilmiş. Ve bunun birisi ifrat ve diğeri tehlittir. Veyahut insan kelamdan açılan mana üzerine şeriat ile yürümekten soyutlanmış değildir. Şimdi o kimse Kur'an ve hadise bakıp adım adım şeriatı getirenin yürüdüğü yönde yürür ve durduğu yerde durur. Şeriatı getiren kim? Resulullah Efendimiz. O zaman onun yürüdüğü yerde yürümek, durduğu yerde durmak bize emredilmiş. Bizim görevimiz bu. Yani şeriatı getiren tenzihten ne kadar beyan etmiş ise onu alır ve teşbihten ne tebliğ etmiş ise onu tebliğ eder. Bundan dolayı tenzih ve teşbih arasını birleştirir. Ve işte bu vasattır. Muhutin i Hazretleri, nitekim, şurayı okudalım, evet orayı açıklayalım, beyan etmiş zaten. Nitekim Hazreti şey füsus Nuh vasında beyan buyururlar. Tercümesi şöyledir. Eğer sen tenzihi söyleyici olursan kayıtlayıcı olursun. Ve eğer teşbihi söyleyici olursan sınırlamış olursun ve eğer bu iki husus ile söylersen doğru yola sevk etmiş olursun ve ilahi bilgilerde imam ve efendi olursun Muhdnit Naravaz'ı Nuh da bu hakikati dile getirirken Hazreti Nuh'un e, gece ayrı gündüz ayrı bildirdi diye beyan etti yani bir tenzihten dem vurdu ümmetine Sonra tenzihte bunlar aşırı gittiklerini görünce de vurdu. Teşbihden anlatmaya başladı Allah'ı. Bu sefer teşbih cihetinden aşırıya gitmeye başladılar. Bir dengeyi tutturamadılar. Yine bu hususta der ki tabi ki bu da Allah'ın bir hikmeti. Nuh Aleyhisselam bu şekilde e, tebliğini yapmıştı ümmetine. Resulullah Efendimiz ise bunu dengeye tuttu. Yani tenzihi ve teşbihi dengede tutarak Allah'ı öyle ifade etti, öyle anlattı. E, geceyi, gece. geceyi de geceyle de tabi birbirinin arkasına takip edecek şekilde ifade etti. Bundan dolayı Resulullah Efendimiz'in ümmetinde böyle bir kayma sapma oluşmadı diye beyan eder Muhkın İbn-i Arabi Hazretleri. Ve böyle kimse için bu tarz hareket ile Allah'ın muhabbeti sabit ve geçerli olur. Hak Teala Ali İmran 31'de bana tabi olunuz ki Allah Teala size muhabbet etsin ve günahlarınızı affetsin buyurur. Burada kimin ağzından söylemiş oluyor? Tabii ki Resulullah Efendimizin ağzından söylemiş olur. İşte bu ayeti kerimeye göre şeriatı getirene tabi olmak ve onun yolunu yeterli bulmak kul için Allah'ın muhabbetini sabit kılar. Ve böyle bir kimseyi Allah Teala sever ve onun günahlarını örter. Ve Allah Teala'nın muhabbet ettiği kimse elbette daimi saadete nail olur. Allah Teala seni aziz etsin. İşte iki nüshanın yani hikmetlere ait firaseti ve şer'i firaseti karşılaştırma yönü budur. Eğer birisi çıkıp derse ki pekala hikmetlere ait firasette iki tarafla vasatı yani ifrat ve tefrit ile itidali ve buna karşılık şerif firasetteki ifrat ve tefrit ile itidali anladık ve kabul ettik. Ve onun sıhhati bakışımızda sabit oldu. Fakat namaza ve cemaate hazır olan namaza ve cemaate hazır olan ve kendisinde sükunet bulunan bir adamı gördüğün zaman yani namaz kılan, cemaatin içerisine katılan kendinde de sükunet olan, müslüman gibi yaşayan bir adamı gördüğün zaman saadet veya şekavetini tayin etmek üzere insanların içinde onu nasıl ayırt edelim? Saadet ehlinden midir? Şekaret ehlinden midir? Münafık mıdır? Mümin midir? Bunu nasıl ayırt edelim? Halbuki o bu şekilde, zahirde şeriatı getirenenin yolu ile yetinmekle beraber, batınında ısrarlı bir münafıktır. Bundan dolayı onun zahirine bakarak verdiğim hüküm yanlış olacaktır. Zahire bakarsak bu adam cemaatin içerisine katılıyor, camiye gidiyor, namaz kılıyor, ellerini açıp Allah'a dua ediyor. Ama belki batınında bu münafık bir inancı yok Allah'a karşı, sırf Müslümanlara karşı öyle götürmek için yapıyor. Peki bunun hakkında diyor zahirine bakarak verdiğim hüküm yanlış olacak. Zahirinde namaz kıldığı için bu Müslümandır dersen bu hüküm yanlış olacak. Biz cevaben deriz ki bu konudaki beyanlarımızın da üstü kapalı olarak bir yer geçti. Çünkü biz bu bölümün başında dedik ki herkese Allah Teala yakin nurunu hibe etmedi. Yakin nurunu herkese vermedi Allah. Ve onun basiret gözünden perdeyi izale etmedi ki, bu perdeleri kaldırmadı ki basiret gözünden, şerif firaset ehli ipinden dizilmiş olsun. Onun kullarından ona ancak seçkinler verer. Bu kitabımız ise hem seçkinler ve hem alan içindir. şerif firaset sahibi olmayanların istifadesi için zahir alabetlere bağlı olan hikmetlere ait firaseti beyan ettik. Şimdi senin sorun bu sözlerde üstü kapalı olarak cevaplanmıştır. Fakat bu soruna daha açık bir cevap da vermemiz de lazım geldi. O da budur ki muhakkak sakinlik ve namaza hazır olmak ve onlara benzeyen fiiller şahadet alemindendir. Ve onun kafir oluşu o kimsenin sırrındadır. Dış görünüşünde namaz kılıyor olabilir, cemaate katılıyor olabilir. O da gayb alemindendir. Evet onun kafir olması gayb aleminde. Yaptığı fiilden hareketler şehadet aleminde. Ve bizim için şerifraset hasıl olup da onun sırrına vakıf olduğumuz zaman kendi nefislerimizde onun kafir olduğuna hükmeder ve onu kendi halinde terk ederiz. Eğer Allah'tan aldığınız ilimle onun münafık olduğunu, kafir olduğunu anlayabiliyorsak, görebiliyorsak o zaman kafirliğine hükmeder, kendi haline terk ederiz. Ve onun batınını ifşa etmeyiz. Onun için Hazreti biz zahire bakarız demiş ya. Evet. Onun batınını Hazreti Ömer'in de sözü zahire de, Biz zahire evet. bakarız diyor. Evet. Bahtını ifşa etmeyiz. Ve o kimse zahirde kelime-i tevhidi söylediği için onun malını ve kanını şeriat gereği olarak muhafaza ederiz. Evet, evet. Burada dinimizin zahire göre verilecek hükme ortaya çıkıyor. Zahirde bir insan kelime-i Şahadeti söylediği zaman kelime-i tevhidi söylediği zaman onun şeyine göre zahirine göre hükümleri onun kanı ve malı Müslüman'a haram oluyor. Müslüman gibi aynı muamele. Müslüman gibi muamele etmek zorundayız. Kanı da, canı da, malı da Müslüman'a haram. Katledemeyiz onu. Hı, i̇şte, tabii da. İşte zahirde, mümin ve batında kafir olan münafık hakkında bizim muamelemiz bu tarzdadır. Ve şeriata göre bunun dışında bir şey ile mükellef değiliz. Şeriatın hükmü vurur. Bu şekilde muamele etmek zorundayız. Başka bir şey mükellef değiliz. Hususi muamelelerimize gelince onun bu hali hikmetlere ait firasette gösterilen zemmedilmiş huylar ile alakadar olacağından görüşmek ve dostluk yapmak hususunda da hikmetlere ait firasetin gösterdiği düstura göre hareket ederiz. Allah Teala seni zahirde hikmetlere ait firasete ve batında da şer'i firasete muvaffak eylesin. İşte şer'i firaset ve hikmetlere ait firasetin özeti budur ki bunlar esas düsturlarıdır. Onları sana pek açık bir şekilde beyan ettim. Ve bu iki ferasetin hasıl olma sebepleriyle nefsinde amele ve onlara vakıf olmakla zinetlenmeye Efendimiz Allah subhanehu muvaffak buyurur. Çünkü Allah Zülcelal Hazretleri her şeye kadir olduğu gibi buna da kadirdir. Ve bu iki firaseti sana ihsan ile zengin kılar. Evet demek ki bu firasete de kişi sahipse zahirinde Müslüman gibi gözükse galiba batınında bunun münafık ya da kafir olduğunu anladıysa kişi şerif firaset neticesi şeriatın hükmüne göre ona bir şey yapması mümkün değil. Canı malı namusu Haramdır Müslüman'a. Bu şekilde muamele etmesi gerekiyor. Onu koruması gerekiyor. Ama onunla dostluğunu, alakanı kesersin diyor. Onunla bir irtibatını kesersin. Eğer onunla bir insan olduğunu biliyorsan. Onun batının da ifşa etmek uygun düşmez. Diyor. Evet birinci cildimizi tamamladık. İkinci cilden devam ediyoruz. Dokuzuncu bölüm. Katibin ve sıfatlarının ve kitaplarının bilgisi beyanındadır. Huylarında güzide olan akıllı ve endamı güzel ve zeki bir katibi üzerine lazım kıl ki uzaktan bakışın ile sır söylersin. O senin göz ucuyla bakışının cevabını işaretle anlar. Bu bahsi izah için bir ön bilgi verilmesi icap eder. Bilinsin ki Adem'in alemin özü olduğu ve alemde her ne mevcut ise hepsinin Adem'de bulunduğu yukarıda geçen bahislerde izah edilmiştir. Evet hatırlayalım. Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti buyurulmaktaydı. Demek ki alemde her ne varsa Adem büyüse büyüse alem olur, alem küçülse küçülse Adem olur diye ifade etmiştir. Alemin ruhu ve halifesi Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem külli ruhdur. Evet gerçek halife, alemin ruhu halifesi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem külli ruhdur. Ve alem olan külli nefs, o külli ruhun mutmainne ve raziye ve marziye sıfatlarıyla vasıflanmış ve tak ve tertemiz olmuş olan nikahlı eşidir. Evet, ruhun eşi dediği nefis. Ve külli ruh hakiki ademdir. Külli ruh ademdir. Ve külli nefs havvadır. Ki bunlar hakkın hakiki vücudunda bulunan vehim veren külli kuvvetin tesiriyle zat cennetinden ikilik aleminden ibaret olan kesif tayünler mertebesine ihbitu yani ininiz bakara 36'da geçtiği üzere ininiz emriyle indiler ve külli ruh ile külli nefsin birleşmesinden sayısız ve hesapsız ruhlar ve cüzi nefisler doğum bir diğeriyle birleştiler çağlandı. Ve bunların birleşmesinden de onların benzerleri olan ruhlar ve cüzi nefisler birbiri ardınca açığa çıktı ve çıkar gelmekte bulundu. Halen de çıka gelmektedir. Şimdi külli nefse ulaşan hükümler külli ruhtan gelir. Külli nefse ulaşan hükümler külli ruhtan gelir. Ve külli nefs sıfatlarına ait hükümlerine değil Belki külli ruha tabi olduğundan bu hususta mutmainidir. Ve eşi olan külli ruhun hükmünden razıdır. Ve indimde eşi de ondan razıdır. Bundan dolayı kendisi tabiatın kirlenmiş sıfatlarından pak ve temizdir. Külli nefs bundan pak ve temizdir. Fakat cüzi nefisler vehim veren kuvvetin yani cinni şeytanların tesiriyle tabiat karanlığına meyilli ve cüzi ruhların davetinden gafil olduklarında onlara işin hakikatini telkin edecek bir davetçi lazımdır. Ve bu davetçiler de nebiler aleyhimü ile onların kamil varisleridir. Ehlullah'ın seçkinleridir işte bu davetçiler. Cenabı şeyh Ekber bu davetçilerden biridir ki Ehlullah'ın seçkinlerinden biridir ki Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbni Arabi bu kitabıyla Allah'ın kullarını hakikatlere davet buyurmaktadır. Şimdi kalemi ala aklı külden ibarettir. Kalemi ala büyük kalem ala kalem neymiş aklı külden ibarettir. Ve o ama cevherinde melekute ait tayyündür ki Onda bütün eşya dizilidir. Levhi mahruz, külli nefsten ibarettir. Kalemi i âlâ, akl kül, külli akıl. Levhi mahruz, külli nefsi. Levha, levhi mahruz, korunmuş levha. Ve o meleki taayyünden ibarettir ki kalemde mevcut olan şeyin tafsili onda kalemin aktarması ile taaküp etmiştir. Kalem, sahip olduğu bilgiyi ona aktarmıştır. Levhaya, levh-i mahruza. Dolayısıyla külli nefs levh-i mahfuz oluyor. Külli akılda kalem oluyor. Kalem-i Ve bu lev ümmül kitaptır. Aynı zamanda bu da ümmül kitapta denilir. Ve burada işaret yönünden yazma yani hissedilebilir işaret yoktur. İşaret hissedilebilir böyle harfler gibi yazma yoktur. Nitekim Hak Teala buyurur ki bu mevzu Ra'd suresi 38 ve 39. ayetlerde geçtiği üzere. Çünkü o levh kendilerinde mahve ispat olan diğer kitapların tersine değişimden yana mahfuz yani korumalıdır. Şimdi levh-i mahfuzdan bu ümmül kitap diye bahsedilen kitap ona kalem yazdı kurudu diye Resulullah Efendimizin işaret ettiği hakikat geçerli orada. Kalem yazacağını yazdı kalem kurulu. Artık o levhaya başka bir şey yazılmıyor. Onda sabittir. Sabit olarak o bilgiler kalır. Bir de bu levhanın altında alt levhalar vardır demiştik. Her zaman sohbetlerimizde bahsetmiştik. Oradaki levhalarda ise mah ve ispat levhası diye geçer bunlar. Orada yazılır, çizilir, değiştirilir. Silinir, tekrar değiştirilir. Yani allah Teala'nın emri ile melekler o mah ve ispat levhalarından yazılır Allah'tan tekrar emir gelmesiyle oradaki hüküm değişir başka bir hükme geçer en son şekli o yazılıp çizilen silinip yazılan levhanın en son alan, aldığı şekil ise levh-i mahruzdaki şeklini alır ondan sonra bir daha yazılma çizilme silinme olmaz ve kalem-i ala mevcut olması icap eden şeyleri levh-i yazdı allah Teala yaz dedi, kalem ne yazayım ya Rabbi dedi, İşte bütün olacakları yaz dedi, yazdı. Buradaki yazma kitaptaki yazılan harfler nevinde değil, bunu belirtiyor Muhyiddin i̇bn Hazretleri. Onun yazması farklı bir, nitelikte bir yazma. Yazdı. Ve yazmaktan feragat eyledi, yazdı, iş bitti. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalem yazdı ve kurudu buyurduklarının manası budur. Ve ilahi kudretin görünme yerlerinden ibaret olan ruhani kuvvetler, yani melaike-i kiram çoktur. Onların bazısı kalemlerdir ki kalemi alada olan şeyden bir miktar ondadır. Yine kalem niteliğinde olan mele meleklerden melekler var. Meleki kiram var diyor, melaike-i kiram. Ve onların bazısı levhalardır. Yine o meleklerden bir kısmı kalem şeklinde melekler var. Yine levha şeklinde melekler var. Ve her kalem kendisine ait olan levhaya harflere ait nakışlar mesabesinde olan hissedilebilir suretleri yazar. Ve bu kalemler her zaman yazma içindedir. Bu kalemler kıyamete kadar yazar. Burada kastedilen kalem başta okuduğumuz kalemi ala değil. Bunu iyi anladık değil mi? Kalemi yazdı kurudu. Onun işi bitti. Bu kalemler bu levhalara yazar. Bazen yazdıkları mahvolur ve bazen de sabit kalır. Allah'ın emriyle silinir, değiştirilir ya da sabit kalır. Ve serbevi alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta bu kalemlerin cızırtısını işitti işte. Evet. Miraç'a çıktığı zaman Resulullah Efendimiz buyuruyor ya kalemlerin cızırtısını işittim Ve o cızırtılar beni ki kendinden geçirecek bir hale büründü diyor ya. Bir hale hale büründüm diyor o zırıklarda. İşte o kalemler bu kalemlerdi. Alttaki kalemler bunlar. Bu levhalar alttaki levhalar. Fakat kalemi ala ise kurumuştur ve artık halen yazma diye bir şey söz konusu değil. Kalem ala da iş bitmiştir. Bu izahlardan anlaşılır ki akıl halife olan ruhun yardımcısı olduğu gibi akıl ruhun yardımcısı olduğu gibi onun katibi olan hayale ait kuvvetin sağ elinde kalemdir. Kalemdir. Kim halifeden hayal katibine ulaşan hususun külli nefs levhası üzerine yazar. Şimdi bu bilgiyi teşbih ediyor bak. Şimdi tabii burada oradan bu bilgiden şimdi buna benzetme yaparak teşbih. teşbihle birlikte izah ediyor. Yani dedi ya, büyük alemde ne varsa, küçük alem olan Adem'de de aynısı var. Şimdi büyük alemde madem ki kalem ala var, levha var, levh-i var, peki insanda bunun karşılığı ne? Onu anlatıyor şimdi. Tekrar ediyoruz. Bu da anlaşıldı ki, akıl halife olan ruhun yardımcısı olduğu gibi, onun kâtibe olan hayale ait kuvvetin sağ elinde kalemdir ki, Hadifeden hayal katibine ulaşan hususu külli nefs levhası üzerine yazar. Fakat akıl ile nefsten başka daha birçok kalemler ve levhalar vardır ki nasıl ki büyük alemde bahsettiği levhalar kalemler var. Onlar da sırası geldikçe ileride yavaş yavaş izah edilecektir. Ve şu bilinsin ki izafi vücutların ve çokluğun aslı hayaldir bu hakikati hiçbir zaman unutmayalım. İzafi vücutların ve çokluğun aslı hayaldir. Ehlullah'ın dediği gibi alem hayalden ibarettir. Aslı hayaldir. Neden? Neden? Dedik ya, Allah'ın ilmindeki İbn-i ibarettir. Hakikatte vücutları, varlıkları yoktur. Tek hakiki vücut vardır, o da Allah'ın vücududur, varlığıdır. Onun dışında hiçbir şeyin mevcudat diye bahsettiğimiz her şey ama, her şeyin gerçek Allah'ın vücudu gibi bir vücudu yoktur. Allah'ın vücudunun karşısında onların hepsi, her şey, yaratılmış her şey mevcuda ilmindeki i̇bn ilmi Suretler, dolayısıyla hayalden ibaretiz. Bu hakikate hiçbir zaman unutmayalım. Allah'ı bilmek, tanımak istiyorsak, gerçek manada Allah ismiyle işaret edilenin neye işaret ettiğini anlamak istiyorsak, bu hakikat hep beynimizin bir köşesinde duracak. Hayalden ibaretiz. Neye göre? Allah'ın, Allah ismiyle işaret edilene göre. Zata göre, hayal... Zata göre biz hayalden ibaretiz. Asla bir mevcudatımız olmalı. Olamaz da. Tek. işte la ilahe illallah, la mevcude illallah, la maksude illallah sözlerin hakikati hep buraya çıkar. Ve bütün ilahi isimlerin ve sıfatların açığa çıkış mahalli ancak hayal alemidir. Ve bu hayal hakkın hakiki vücudunda gerçekleştiğinden dolayı onda daima hakikat tecelli etmektedir. Bundan dolayı büyük alemin katibi hayaldir. Ve küçük alem olan insan vücuttaki katip de ondaki hayal veren kuvvetidir. Defektör. Çünkü insanın bütün inanışlarını tespit eden hayal veren kuvvetidir. Şimdi hayalin hak yönü olduğu gibi batıl yönü de vardır. Ve hak olan hayalin var edicisi akıldır hak olan hayalin var edicisi akıldır ve batıl olan hayalin ise var edicisi vehim veren kuvvettir vehim vehim batıl olan vehim de hayal gücünden kaynaklanıyor ama batıl ciheti. Çünkü fikir kuvveti akla tabi olursa ona zâkire mütefekkire derler. Ve eğer vehme tabi olursa ona mütehayyile derler. Bu hususta bir beyt tercümesi. Ya Rabbim, kutsi alemden gönlüme bir feyz dök. Ta ki gönlümden batıl hayal gitsin ve mahvolsun. O batıl hayaller gitsin. Yani vehmin kuvveti gitsin. Mahvolsun. Madem ki katibin iyisi ve fenası vardır. O halde sen manada huyları güzide ve endamı güzel olan, hak olan hayali ve surette de Hikmetlere ait firaset bahsinde beyan olunan vasıfları taşıyan zeki bir katibi seç ki sen onunla uzaktan sır söyleşesin. Ve o katip zekiliğinin kemalinden senin göz ile olan işaretindeki kastını hemen anlasın. Leb demeden leblebi'yi anlasın. Allah Teala imam olan ruhu hayali engellerde bırakmayıp zatına mazhar olmaya muvaffak eylesin ve onu ön ve arka olmayan cihette yani taayyünsüzlük alemine salih kılsın. Çünkü ön ve arka taayyünler aleminin gereklerindendir. Ön, arka, taayyün aleminin gereklerindendir. Mana katibi bir mevcuttur ki latiftir, kesif bir şey değildir. Mana katibi, latif bir şeydir, kesif bir şey değildir. Ve kerimdir çünkü vücut verme hususunda asla cimrilik etmez ve şereflidir çünkü mertebesi alçak olan zahir duyulardan değildir mertebesi yüksektir onun şerefine ve yükselmesine gayb alemi çok uygundur çünkü şehadet alemi süfli alemdir ve gayb alemi ulvi alemdir ve hayal veren kuvvet de bu sıfatı taşımaktadır ulvi alem uygundur Afak'ta bunun naziri sır sahibi olan İdris aleyhisselamdır. Çünkü İdris aleyhisselam eziyetli riyazatlar ile nefsini hayvani sıfatlardan ve tabiat bulanıklığından ve geçici noksanlıklardan temizlemiş ve soyut akıl haline gelmiştir. Bir rivayete göre 18 sene bir rivayete göre 23 sene riyazet yapması neticesi bu hale soyut akıl haline gelmiştir. Ve alemde külli akıl, kalemi aladır. Ve ademde cüzi akıl, kalemi esfeldir. Esfel kalemdir. Yani şimdi o tekinden ala kalem dedi. Buna da esfel kalem, aşağı kalem. Bundan dolayı İdris aleyhisselamın beşer arasında ilk defa kalem ile yazı yazması batının hükmünün zahirde açığa çıkmasından ibaret olur. İşte İdris Aleyhisselam yazıyı ilk defa yazıyla yazı yazmaya İdris Aleyhisselam zamanında olmuştur bu. Ve akıl katip olan hayalin sağ elinde kalem mesabesindedir. Akıl kalem hükmünde şimdi. Ve nefis levha mesabesindedir. Nefiste levha. Ve akılsal kanun ile nefiste var olan fikri hükümler levhi mahfuzda yazılmış olan vücuda ait suretler mesabesindedir. İşte bunun için sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah ilk önce aklı halk etti. ilk önce aklı, aklı yarattım, halk etti ve yine hadisinde Allah ilk önce kalemi halk etti buyurur. buna işaret etmek içindir, Aklı halk etti, kalemi halk etti. Ve kalem aklı evvelden ibarettir. Ve hayalin vücudun aslı olduğu yukarıda anlatıldı. Çünkü hayalin vücudu olmasa aklın tasarruf mahalli bulunmaz. Ve o kalemin ortası boş ve dış kabuğu vardır. Kalemi şimdi kamış olarak düşünün. Ortası boş, dış kabuğu vardır. Yani akıl kaleminin zahirdeki kamış kaleme benzerliği vardır. Çünkü zahirdeki kalemin içi boştur. Ve dışı da kabuk ile örtülüdür. Akıl da böyledir. Ortası boş ve salimdir. Ve vehim ve diğer kuvvetler gibi muhtelik perdeler ile örtülmüştür. Ve hayrın men edilmesinin ve verilmesinin dizgini o katibin elindedir. Hayrın engellenmesi ya da verilmesi o katibin elindedir. Çünkü katip ilahi isimlerin ve sıfatların tecelli mahallidir. Elindeki kalemi kader sırrı dairesinde dolaştırır. Mani isminin hükmüyle meneder, Allah'ın mani ismi vardır. Mani ismin hükmüyle meneder ve muti isminin hükmüyle verir ve mudil isminin hükmüyle hayrı meneder ve şerri verir. Mudil, şeytan da işte mudil isminin hükmü altında olduğu için ve hadi isminin hükmüyle şerri meneder ve hayrı verir. Ve akıl kalemi, hayal katibinin apaçık olan ışığı ve onun yüksekliği arasında dolaşır. Çünkü hayal mertebesi asla karanlık kabul etmeyen bir ruhani alemdir. Bunun için o sahada var olan manevi suretler asla basiret gözünden örtünmez. Ve zahir alemde ise nur ve karanlık bir diğerine takip ettiğinden hissedebilir suretler zahir gözüne kah bariz ve kah gizli olur. Ve onun mertebesi hissedebilir şeyler alemine göre yüksektir. Ve akıl kalemi onun şuağı ve ışığı arasında gidip gelir. Ve o akıl kalemi katibin halifeden aldığı emri uzak ve yakın üzerine infaz eder. Çünkü uzaklık ve yakınlık cismani özelliklerdendir. Mana alemi olan hayalde yakınlık ve uzaklık aynı şeydir. Hayalimizde... Çok çok geçmişe anında bilebiliyoruz değil mi? Uzaklık diye bir şey söz konusu değil. Lâne alemi olan hayalde yakınlık ve uzaklık aynı şeydir. Ve o akıl talemi önce ve sonra kendisine emir ulaşan kimsenin sırrını bilicidir. Onun sırrını bilicidir. Yani ilahi ilmi suretler hayali suretlerdir. Hariçte vücudu yoktur. Ve aynı şekilde hakkın vücudunun isimleri dolayısıyla mertebelere Tenezzülünde itibari gayri oluşu taşıyıcı olarak açığa çıkan taahhül etmiş suretlerin hepsi hayaldir. Nitekim Hazreti Şeyh-i Ekber hüsus Hikemlerinde Süleyman Faslında buyururlar ki Muhakkak varlık hayaldir. O da hakikatte haktır. Ve bunu anlayan kimse yolun sırlarını taşıyıcıdır. Bunu anlayan kimse yolun sırlarını taşıyıcıdır. Ve aynı şekilde Mevlana Cami buyurur ki Evet alem bütün hayaldir fakat onda daima bir hakikat tecelli edicidir. Buyurmaktadır. Evet. Ve ilahi emrin ilim mertebesine inmesi tek seferdedir. İlahi emrin ilim mertebesine inmesi tek seferdedir. Ve nitekim buyrulur. Kamer suresi belli. Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Buyur Allah-u Teala. Evet. Bu hususta e, daha önceki sohbetlerimizde de açmıştık. Yani Allah-u Teala onun indinde küm on emri vardır. İlahiyedir. Evet. Küm. Küm der, Bir kez tek seferde. On. İşte Allah'ın on emrinden neyin ne şekil nasıl olacağına dair mevcudatın o mahalli o on emrine hitap olan mahallin istidadı belirler. O sır orada gizlidir. Bu meseleye örnek vermek için anlaşılabilmesi için mesela kün emrini ne yapmıştık alemden yukarı alemden aşağıya bu emrin inişi hususunda bir örnek vermiştik. Demiştik ki nasıl ki ciğerlerimizde hava Şekilsiz bir harfe bürünmemiş vaziyette. Ne yapıyoruz? Hava bu şekilde çıkıyor. Herhangi bir harf olarak değil. Hava olarak bulunuyor. Bu hava dışarıya çıkartacağımız zaman ne şekilde neyi ifade etmiyorsak, etmek istiyorsak, hangi kelimeyi kullanmak istiyorsak bu hava ciğerlerimizden gelirken boğaz yolundan, gırtlaktan, mahreçten dudak vasıtasıyla, dil vasıtasıyla bir şekle bürünüyor. Harflere bürünüyor. Harfler bir araya geliyor, kelimeler oluyor ve bu kelimeler bir anlam ihtiva ediyor işte, anlam alır bu sefer İşte nasıl ki bu hava ciğerden gelirken hiçbir şekli yok, hiçbir harf değil, bir izahı yok bunun, sadece hava. Ama mahreçten geçerken bir şekle durunuyor yani harf dediğimiz şekle durunuyor ve o harflerin bir araya gelmesiyle kelimeler oluşuyor ve bu kelimeler bir mana ihtiva ediyor. Neyi ifade etmek istiyorsak, neyi anlatmak istiyorsak o manaya durunuyor. Bu sefer anlam yüklenmiş oluyor bana. İşte allah Teala'nın emri de bu cihetten teşbih edelim, bu cihetten anlayalım. Allah indinde emir, kül, ol, Allah emri verdiğinde ol diyor. Nefes gibi yani. Aynı nefes gibi. Biz de ciğerimizde bulunan nefesin nasıl hiçbir şeye bürünmemiş hali gibi. Bir harfe dahimiz bürünmemiş. İşte o alemlerden ön emri aşağı alemlere indikçe bizim boğazımızdan gırtlakta harflerin, nefesin harflere bürünmesi gibi şekle bürünüyor. İlgili melaikeler o on emrinden neyin ne şekil olacağına dair detaylı bilgiyi istidatlarına yüklenmiş sırdan alıyor. Kendi istidatlarına yüklenmiş, sırdan alıyor. Kediricen olan burası oluyor işte. Tabii. O söz bir sefer söylüyor. Şimdi tabii ki Allah indinde 10 denildi, her şey 10'dur. Aşa aşağı ananlar da sözünün Allah Allah'ından gelen boyutlarda hala melaik eden neyin ne şekilde olması gerekiyorsa onlar tafsiratlanıyor şu an. Tabii, onun tafsiratlanması halen devam ediyor. Devam Kıyamete kadar da devam edecekler. Bu şekilde devam ediyor. Meseleyi bu şekilde anlarsak daha net bir şekilde e, oturmuş olur dinlerimizde Çıkış. Şey Çıkış yeri tek. Kü. Oğul emri. Nitekim buyrulur. Hicr suresi 21. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Bilinen bir kaderi olmaksızın onu indirmeyiz. buyrulmaktan Şimdi önceden ile Hazreti Şeyh-i kader sırrına bağlanan sabit aynları ve sonradan ile de varlıksal mertebeleri kasteder. Önceden denildiği zaman sabit aynaları ayağını sabite kastedilmekte, Sonradanlık devreye girdiğinde ise varlıksal mertebeler artık Tortulaşıyor bu mertebeler. Ayağını yani. sabite. Sabit o ayağını sabite hakikat zuhur ediyor, açığa çıkıyor. Ve ilmi tecelli akla olduğundan bu akıl emir kendisinde olan hayalin sırrını bilmiş olur. Şimdi kader sırrı dolayısıyla akıl kalemi zengin yapar ve fakir kılar. Kader sırrı dolayısıyla akıl kalemi zengin yapar veya fakir kılar. Ve tutar ve dağıtır. Yani o isimlere ait tecellilerin mahkumudur. Ve onun defteri külli nefsin zatıdır ki o hakiki Adem olan külli ruhun havvasıdır. Ve yukarıda izah edildiği üzere imam olan külli ruhun mutmainne ve raziye ve marziye sıfatlarıyla vasıflanmış olan tertemiz pak haremidir. Ve bu sıfatlar ile vasıflanmasının sebebi ve cüz'i ruhlar ile onların nikahlı eşleri cüz'i nefisler arasındaki münasebet yukarıda izah edilmiştir. Ve ayeti kerimede Kamer 52-53 İşledikleri her bir şey kitaplardadır ve her bir küçük ve büyük yazılmıştır. Buyurulması bu mertebelere işaret eder. İşte o kitapta yazılmıştır. İşledikleri her şey kitaplardadır ve küçük ve büyük yazılmıştır. Şimdi külli nefsin neşrulunmuş olan sayfasında berzaha ait ilimler yazılmıştır. Bilinsin ki hakkın mutlak vücudu hakikati muhammediyeden ibaret olan vahdet mertebesinden. Vahidiyet mertebesine tenezzül ettiğinde bütün eşyanın ilmi suretleri bir diğerinden ayrılır. Kesinlikle. Bu mertebede gayrılık yoktur fakat vücudun külli ruh mertebesine tenezzülünde bu ilmi suretler gayrılık elbisesine bürünerek soyut ve ruhani cevherler halinde var olurlar. Evet. Ve bunlar bu alemde suretsiz iken vücudun misal mertebesine tenezzülünde, aşağıya inişinde tenezzülünde, her birerleri şehadet aleminde kazanacakları kesip suretlere uygun olarak birer hayali suretlere bürünürler. Cemden farkı geldi. Evet kesif aleme doğru iniş yaptı. Vücudun şehadet alemine tenezzülünde de bu hayali suretler birer kesif suret halini kazanırlar. Ve misal alemi ruhlar alemi ile şehadet alemi arasında bir berzahtır. Misal alemi ruhlar ve şehadet alemi arasında bir berzahtır. Ara alem berzahtır. Şimdi kesif olan külli nefs hissedilir olan neşrolunmuş bir sayfadır ki bu sayfada berzahtan ibaret olan misal aleminin nakşedilmiş olan ilim yazılmıştır. Ve alem böyle olduğu gibi Adem de böyledir. Adem'in hayali kuvveti ruhu ile nefsi arasında bir berzahdır. Hayali kuvveti ruhu ile nefsi arasında bir berzahtır. Ve kesif olan nefsini oluşturan zahir duyuları ve azaları hayalinde nakşedilmiş ilimlerin neşronunmuş sayfasıdır. Çünkü hayali ne ise fiilleri de ona göre açığa çıkar. Evet hayali ne ise neyi geçiriyorsa fiiller de ona göre zuhur eder açığa çıkar. Şimdi gerek alemde ve gerek ademde kağıt mesabesinde olan cisim safhaları üzerinde ne gibi eserler açığa çıkarsa bu eserlere alemde imam olan külli ruhun ve Adem'de imam olan cüzi ruhun emrinin nüfuz etmesi tabir edilir.'' Onun emri açığa çıkmış olur işte nüfuz etmesi. ''Ve ruh sabit ayn dolayısıyla emreder.'' İşte o ruh da ayağını sabiteye gören. Yine tabi Tabii oraya tabir. Sabit ayn dolayısıyla emreder. Orada ne varsa onu emreder. Başka bir şey emredemez. Çünkü ise <gülüyor> ''Ve sabit aynlar ilahi üst iradeye tabidir.'' sabit ayınlarda, değişmez hakikatlerde ilahi üst iradeye tabidir. Yani her şey Allah'ın iradesine tabidir. Allah'ın iradesinin dışında Allah'ın iradesinin dışında bir şeyin ceryan etmesi asla mümkün değildir. Neyi irade ettiyse Allah-u o ceryan eder. İnsan suresi 30. ayet Ve siz dileyemezsiniz. Allah dilemedikçe. Hükmünce Hakikatte her şey ilahi meşiyette yani üst iradeye tabidir. İşte bu mesele işin hakikatinin geldiği son nokta. Ve biz eğer ilahi meşiyet bağlanırsa bu bölümde iki fasılda katibin sıfatlarını ve kitabı anlatır ve beyan ederiz. Ve muvaffık yani tevfik bahşeden Allah Teala'dır. Ve ondan başka merbubu terbiye edecek Rab yoktur. Kitap hakkındadır. Allah Teala seni bu beyan ettiğimiz hakikatleri anlamaya muvaffak eylesin. Bilesin ki Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri en büyük memlekette yani büyük insan olan alemde alem, insan büyüse büyüse, Adem büyüse büyüse alem olur dedik ya, büyük insan olan alemde bir levhi mahfuz yani muhafazalı levha ve hokkanın mürekkebi içinde bir malum kalem vücuda getirdi ki o muhafazalı levha büyük alemin külli nefsidir. Hokka tabiat o kalemin içine girdiği Hokka tabiat mürekkep unsurlardan oluşmuş olan maddedir. Karışık çünkü. Mürekkep demek karışım demek zaten. Tabii unsurlardan oluşmuş olan maddedir. Ve malum kalem Aklı evvel yani ilk akıldır. Ve bu ilk akıl vahidiyet mertebesinden ibaret olan insani hakikattir. Ve bu kalemin malum vasfı ile vasıflanması vahidiyet mertebesinin ilahi malumat yani ilahi bilinenler olan sabit aynları taşıyıcı olmasındandır. Çünkü sabit aynlar ilmi suretlerden ibarettir. Onlar ilmi süreçler şeklindedir, sabit ayınlar. Ve ilahi ilim bu malumata tabidir. İşte ilahi ilim maluma tabidir. Buna tabidir, sabit ayınlara. İlmin maluma tabi olduğu yer. Evet, ilmin maluma tabi olduğu yer. Burası olmuş oluyor. Ve kalem, hokkanın mürekkebi içinde bulundukça harfler ve kelimeler o mürekkepten ayrılıp da tafsil kabul etmez. Evet, o hokkanın içindeki mürekkepte nice harfler var ama orada henüz mürekkep halinde değil mi? Ancak kalem yazarsa ayrı ayrı tek tek harf edilecek. Harfler ortaya çıkabilir. Mürekkep hokkadan kaleme geçtiği zaman teşbih yapıyor. Bakın bir ne bir güzel bir anlatıyor, bir izah ediyor. Mürekkep hokkadan kaleme geçtiği zaman o kalem sebebiyle harfler ve kelimeler cisim kağıtları üzerinde tafsillenir. Açılır. Netleşir. Ve isimlere ve sıfatlara ait ilim mürekkep mesabesinde olan basit unsurlardan akıl kalemi vasıtasıyla o kadar tafsillenir ki külli nefs levhası üzerinde yazılmış olan maddi suretlere asla bir son ve nihayet bulunmaz. Ve icmali ilim o kalem vasıtasıyla tafsili ilim olur. Orada toplanmış öz halinde bulunan ilim tafsilen, tafsilatlanmış olur. Küçük alem olan Adem'de bunun karşılığı mutfedir. Evet. Küçük alem olan Adem'de işte bu. Bunun karşılığı nedir? Mutfe. Annenin Sperm. Kar. Kar. Evet. Şimdi oradan izah ediyor. İnsanın maddesi olan mutfe, Adem'in belinde bulundukça insani suretlerin hepsi onda toplulur. Ve Adem'in belinde bulundukça tafsil kabul etmez. Tafsilat yoktur onda. Cemalim. Tabi, külliği olarak, yekün olarak hepsinin içerisinde cem etmiş vaziyette bulunmakta. Tafsirat kabul etmez. Ne zaman ki insan kendi benzerini var etmeye meyledip, muhabbetin sürüklemesiyle mutfesinin belinden bilinen kalemi ile rahim levhasına nakleder, o zaman rahim levhasında kendi benzeri var olarak insani suret icmalden tafsili gelir. Tafsilatlarına o başlar işte. Evet. Bakın şimdi kalem, levha, hokka, Adem'deki karşılığını ne güzel yani izah yani ediyor. Adem Adem'deki karşılığını, alemdekini anlattı. Şimdi Adem'deki karşılığını anlattı. Çünkü çocuk babanın sırrıdır dediği yer. Yani. Evet. İcmadan tafsile gelir. Çünkü mutfede insanın bulunduğu icmali olarak bilinmekteydi. Fakat onun kaşı, gözü, boyu ve endamının biçimi ve halleri ve içleri gizliydi ne zaman ki kuvvetlerin muhtelif kalemleri onu tabiat sayfaları üzerinde unsurlar mürekkebi ile devamlı olarak yazdı mutfedeki icmali ilim tafsile geldi ve insanın bütün eşkali ve halleri ve işleri ayrıntılı olarak bilindi ve aynı şekilde büyük alemin maddesi fezada rahmani nefesten var olan ama yani parlak bulutsu ki güneş sistemimiz onda gizliydi amaadaydı işte. Ve bu alemin külli nefsinden ibaret olup dünya ile diğer gezegenler ve onların üzerlerinde var olmuş ve olacak olan bütün suretler kalemi i ala ile bu levh-i mahfuz üzerine yazılmıştır. Ve varlıkların tafsiline vasıta olan bu kalem vasıftan yana yücedir. Onun için kendisine kalemi ala denilmiştir. Ala yüce, yüce kalem denilmiştir. Ve o kalemin vücudu başka bir şeyle karışmaktan ve değişimden yana mukaddes ve temiz olan yemin iledir. Yani hakkın iradesi iledir. Başka bir şey asla karışamaz. Yemin sağ el manasınadır. Burada hakkın cemalinden kinayedir. Çünkü irade vücuda getirmeye bağlanır. Ortadan kaldırmaya bağlanmaz. Ve meşiyet yani ilahi üst irade hem vücuda getirmeye ve hem de ortadan kaldırmaya bağlanır meşiyet. Ve icat lütuf ve cemal ve idam kahır ve celal olduğu için mürid ismine taalluk eden irade yemin ile tabir buyurmuştur. Yani sahip. Ve bir şeyin icadına iradeyi ilahi tahalluk edince, ona ilişince, o irade telif ve değişimden mukaddestir. Değişim olmaz. Nitekim Hak Teala buyurur ki, Lahu kır. ''Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ''ol, kün dememizdir. ''O hemen olur.'' Ve iradenin vücuda getirmeye bağlandığına bu ayet-i kerime delildir. Çünkü yekûnû kelimesindeki kâne vücut kelimesidir. Şimdi Hak Subhanehu ve Teâlâ Hazretleri, ilahi ilimde sabit olan ayınlar sebebiyle vücuda getirmeyi istediği şeylerin açığa çıkmasını kûn-ol sözüyle emreder. Ve bu irade emri haktan sağ ele. Yani vücuda getirme eli olan cemal Cemal eline geçer. Yani katip mesabesinde bulunan ve hayalden ibaret olan sabit aynlar mertebesini sağ eline yani vücuda getirme eline geçip bu katip kalemi harekete geçirmekle aklı küllün faaliyetiyle levh-i mahvuzun yani külli nefsin yüzeyi üzerine Mevcut olan yani zahir alemde izafi vücut kazanmış olan ve henüz ruhlar aleminde ve misal aleminde olup zahirde mevcut olmayan ve sabit ayınlar mertebesinden diğer mertebelere tenezzül edecek olan ve olmayacak olan yani ebedlerin ebedi gayb örtüsünde kalacak olan şeyin ilmini yazar. Bunları yazar. Biz burada Caatibe biz burada Caatibe sabit ayılar ve ona da hayal dedik. Nitekim Cenabı Mevlana Celaleddin Rumi efendimiz Mesnevi şerifinde şöyle buyurmuşlar. Evliya tuzağı olan o hayaller Hüda bostanının ay yüzülerinin yansımasıdır. Hüda bostanından kasıt ilahi ilmi suretler mertebesidir. Ve onun ay yüzüleri isimlerinin gölgeleri olan sabit aynlardır. Ve sabit aynlar ilahi isimlerin gölgeleri ve gölgeler ise hayaldir. Şimdi bu hayallerden Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadarı evliyallahın şerefli kalplerine yansıyıp kader sırrına vakıf olurlar. Allah ne kadarını dilerse o kadarını açar kader sırrına vakıf olurlar. Ve biz yine yukarıdan kağıt ve levha ve kalemin türleri çoktur demiş ve sırası geldikçe izah edileceğini söylemiştik. Burada bu izahların verilmesi uygundur. Aziz Nesefi Hazretleri, bu da ünlü bir mutasavvıftır. Aziz Nesefi, İnsan Kamil diye bir eseri vardır. Aziz Nesebi'nin başka eserlerde vardır bildiğim o bu eseri vardı. Hakayiti de var. de var. Hakaydı. Aziz Nesebi Hazretleri levha ve kalem ve hokka hakkında yazdıkları risalede der ki: Mahiyetler ve hissedilebilirler ve akledilebilirler ve basitler ve bileşikler ve cevherler ve arazlar ceberut alemindeydiler. Bu yönden ceberut alemine hokka derler. İşte hokkanın içindeki mürekkep gibiydi bunlar. Hepsi bir arada topluydu. Alemler yeriyle açıklıyor. Evet. Ve büyük alemin hokkası olduğu gibi küçük alemin de hokkası vardır. Ve küçük alemin hokkası nutfedir. Çünkü küçük alemde mevcut olan her şey tam olarak onun nutfesinde mevcut idi. Fakat hepsi örtülü ve icmal bir haldeydi. Toplu bir halde. Ve bir diğerinden ayrılmamış idi. Henüz tafsilat yok. Bu yönden mutveye hokka derler. Bu her iki hokkanın katibi ve levhası kendisiyle beraberdir ve kendindendir. Ve her iki katip yazmayı hariçte bir kimseden öğrenmemiştir. Yazmak her ikisinin zatı ile beraberdir. O üner onun zatında var zaten. Ne zamanki büyük alemin hokkasına yarıl diye bir hitap geldi iki şah oldu. Bir şahı aklı evvel yani ilk akıl oldu ki bu hüdanın kalemidir. Ve bir şahı feleki evvel yani ilk felek oldu ki hüdanın arşıdır. Bundan dolayı ilk akıl büyük alemin kalemi ve Hüda'nın arşı büyük alemin levhasıdır. İlk akla melekut aleminin ilk cevheri derler. Ve ilk feleğe de mülk aleminin ilk cevheri derler. Ve ilk akıl nur deryasıydı. Hakikat-ı Muhammediye'yi bir cihetten ifade ediyor şimdi. Açıyorum. <gülüyor> Nur-u Muhammediye'yi. Evet. Ve ilk akıl nur deryasıydı o deryanın azametini ancak Hak Teala bilir ve ilk felek karanlık deryasıydı onun da büyüklüğünü ancak Hak Teala bilir Hüda'nın kalemi olan bu ilk akla kendi üzerine ve ilk felek üzerine yaz diye hitap geldi kendi üzerine ve ilk felek üzerine yaz diye hitap geldi göz açıp kafama içinde yazdı yani Yasin 82. O bir şeyi irade, bir şey irade ettiği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. Sonrasında akıllar ve nefisler ve tabiatlar ilk akıldan zahir oldu. Ve felekler ve yıldızlar ve unsurlar ilk felekten peydah oldu. Ve tabakalar haline geldi. Bir diğerinden ayrıldı. Enbiya 30 Kafirler göklerin ve yerin bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini ayırdık ve her canlı şeyi sudan halk ettik. Hala inanmazlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Hakir Hakil şah edici ben derim ki göklerin ve yerin halk edilmesi hakkındaki ayrıntılar bu ayeti kerimeye dayanarak <gülüyor> fakir tarafından füsusul hikeme yazılan şerhin ön sözünde izah edilmiştir. İnşallah Füsüsül Hikam dersi yapmaya başladığınızda oradan bu mevzuları da okuyacağız. Bu izahlara göre alemde ve ademde katip ve kalem ve levhanın ise olduğu gibi zahirisi de vardır. Batıni olanların mertebeleri olduğu gibi zahiri olanların da mertebeleri vardır. Alemde bir mertebeye göre Batıni katip isimlere ait isimlerden ibaret olan sabit aynlar. Sabit aynlar. Ve batıni kalem akl kül ve batıni levha külli ruh. Ve diğer bir mertebeye göre ise katip külli ruh, kalem melekler ve levha külli nefstir. Ve âlemde Zahiri katip tabi kuvvetler alemde. Zahiri katip tabi kuvvetler ve zahiri kalem unsurlar ve zahiri levha tabiat sahasıdır. Ve Adem'de bir itibara göre batini katip akıl ve batini kalem fikri kuvvet ve batini levha kalptir. Ve diğer bir itibara göre, çünkü farklı farklı itibarlara göre niteliyor bunları, ifade ediyor. Diğer bir itibara göre, batini katip akıl ve batini kalem vehim veren kuvvet, önceki itibarda neydi? Fikri kuvvet demişti. Şimdi vehim veren kuvvet ve batini levha kalp'tir. Ve diğer bir itibara göre, batini katip hayal ve batini kalem kalp ve batini levha Beyindir. Kim hangi mecitlere baktıysa bunları böyle sınıflandırır. Bu organlar olarak anlatmıştım Ve Adem'de zahiri katip zahir duyvar ve zahiri kalem ve organlar ve zahiri levha fiillerin tecelli sahaları olan her bir mahaldir. Bunlar bütünselle dönük yönleri itibarı iledir cüze dönük yönleri itibariyle daha birçok katip ve kalem ve levha vardır. Ve katiplerin kimi iyi ve kimi fena yazar. Ve batın ile zahir arasında daimi bir ortaklık vardır. Yani katip ve kalem batınî ve levha zahiri olur. Ve bunun aksi de olur. Çünkü manadan surete ve suretten manaya daima inişler ve çıkışlar vardır. Örneğin insanın inanışı kâtip aza ve organları kalemdir. İnanışının aza ve organları ile yazdığı amellerinin suretleri mana alimi olan berzahta işlenir yani kelime elbiselerine bürünür. Bundan dolayı insani vücutta birçok katip ve kalem ve levha vardır. Çok farklı beciklerden birçok kalem ve levha vardır. Hazreti Şeyh Şeyhber bu tedbirat ilahiye kitabında takip edilen kaide iki nüsha'nın, yani alem ile adem karşılaştırılması üzerine ve onların karşılaştırılması da iki oluşun Yani batın ve zahir oluşları üzerine dayanmakta. Olduğu için biz de yani Adem'de katibin nerede olduğunu tarif etmeyi murad ettik. Dedikten sonra işaret yoluyla aşağıdaki manaları beyan buyururlar. İlahi kalem ve onun muhafazalı levhası benim kalemime ve levhama vücutta yardımcı olur. Yani hüda kalemi olan ilk akıl benim cüzi aklıma ve ilahi muhafazalı levha olan külli nefs de benim cüzi nefsime bu izafi vücut mertebesinde yardım eder. Çünkü külli nefs üzerine aklı kül ile yazılacak olan suretlerden birçoklarının resmedilmesinde insani akıl kalemleri vasıta olur. Örneğin, alemde açığa çıkmış olan bu buluşların külli nefs üzerine aklı kül kalemiyle yazılması gerektiği zaman beşer akılları bunları icat eder ve açığa çıkartır. Bundan dolayı bu icat ve açığa çıkarmada hüda kalemi olan aklı kül ile ilahi levh-i mahfuzdan külli nefs cüzi akıllara ve nefislere yardımcı olmuş olur. Aktarım yapıyor orada. Yukarıda izah edildiği üzere külli aklın Külli nefs üzerine yazdığı şeyler kaza edilmiş hususlar olduğundan bu ilahi levha mahvolmadan ve ispattan muhafaza olur. Değişmez bir şekilde muhafaza olur. Örneğin Cenab-ı Meryem'in eşi olmadan bu zahir alemde Cebrail'in üflemesiyle Hz. İsa aleyhisselama hamile kalması kaza edilmiş bir husus idi. İlahi kalemin bir nevi olan Hazreti Cibril ile Levha mesabesinde olan Meryem'in rahimine İsevi suret yazılmış oldu Bunun Olmaması imkanı yok idi Çünkü kaza edilmiş Bir husus idi Mahrolma ve ispat Külli nefste açığa çıkan Hissedilebilir suret levhalarında olur Bu hissedilebilir suretlerde ilahi kazanın Tafsili olan kaderdir ve hadisi şerif gereğince kader kader ile çevrilir. Örneğin tabiatta soğukluk ve sıcaklık vardır ve aynı şekilde aydınlık ve karanlık vardır. Soğukluğun çevrilmesi sıcaklık ile ve sıcaklığın çevrilmesi soğukluk ile ve aynı şekilde aydınlığın çevrilmesi karanlık ile ve karanlığın çevrilmesi nur iledir. Bundan dolayı akıl soğukluğun veya karanlığın çevrilmesi için bir ısıtma veya aydınlatma usulü bulup sıcaklık ve aydınlık hasıl eder. Ve neticede mahvolma ve ispat vücuda gelir. Ve aynı şekilde demir demir ile ve hile hile ile çevrilir. Ve diğerleri de buna kıyas olunur. Cenab-ı Şeyh Ekber 2. Beytir şeriflerinde buyururlar ki, benim elim onun melekutunda Allah'ın yeminini yani sağ elidir. Yani benim elim olan hakikatim onun melekutunda onun vücuda getirme elidir. Melekuttan kasıt şehadet aleminin üstünde olan gayb alemi mertebeleridir. Yani ruhlar ve misal alemi mertebeleridir. Benim elimden kasıt ilahi ilimde sabit olan kulun hakikatidir ki vücut tecellileri ruhlar ve misal şehadet mertebelerinde bu sabit ayınlar dolayısıyla olur. Çünkü hak Malumu yani bilineni olan şeyi murad eder. Ve malum ise kulun sabit aynı ve hakikatidir. Bundan dolayı kulun sabit aynı Allah'ın melekutunda onun vücuda getirme elim Ben dilediğim şeyi icra ederim ve resimler hazlardır. Yani ben ilahi ilimde sabit olan hakikatlerimin ve sabit Aynımın istidadına uyarak murat ettiğim şeyi varlıksal mertebelerde icra ederim. Ve izafi vücudumdan açığa çıkan resimler ve fiiller eseli olan hazlar ve nasiplerdir. Bilinsin ki kudret iradeye ve irade ilme ve ilim maluma tabidir. Ve malum kulun sabit aynlarıdır malum olan şeyden kulun sabit ayınlarıdır ve sabit ayınlar isimlere ait suretlerden ibarettir şimdi her bir ismin hazinesinde gizlide olan şeylerin fiiller mertebesi olan varlıkla açığa çıkması lazımdır ve kum, kün ol emrine uyarak hakkın hakiki bir olan vücudunda kendi vücudunu var eder kul on emrine uyarak hakkın hakiki bir olan vücudunda kendi vücudunu var eder. Bundan dolayı var olma fiili kula izafe olunur. Ve bu hususta hak tarafından cebir yoktur. Ancak emir vardır. Bu bahsin ayrıntısı Füsüsü Hikem'de salih fahsındadır. İnsan suresi 30 Ve siz dileyemezsiniz Allah dilemedikçe İradenin birliğine Safat 96 Sizi de amellerinizi de Allah halketti Fiillerin birliğine dönüktür Ey zeki okuyucu Bu bahsi iyice oku ve düşün Diyelim Bu hafta burada noktalayalım Sayfa 266'da kaldık. Bu konuyu bu Muiddin Arabi Hazretleri şöyle söylerim. Yok şey değil konuyu ilerleyelim. Hiç yaratan asıl yaratan gibimedir. Diye o ayette de teyitle bulunuyor. Evet. İşte. Burada tabii ki insanın yaratmasına da eee teşbih bir, bir atıfta bulunarak asıl yaratan gibimedir. Tabii asıl yaratan Allahu Teala. Evet. evet burada noktalıyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbena atina fi dünya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qına azabenlar Allahümme vfirli vel valideye velil müminine vel müminati al ahyayı minkum el emmat Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeqa nasirul hakkı bil hakkı vel hadi ila al mustaqim wa ala alihi hakkı kadrihi ve miktarihi azim Subhanallazi yarani subhanallazi mekani, ya mekani, makani subhanallazi yarani es-salatu ve selamun aleyke ya rasulullah es-salatu ve selamun aleyke ya habibullah es-salatu ve selamun aleyke ya seyid el-evvel ve el-akhirin sallallahu aleyhi ve aleyna icmaen subhan rabbike rabbil izzati annasi subu ve selamun alel mufsilin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha